Bizim on katımız olabilir. Fakat ne kadarsa o kadar kalır. Onun içinde bir tevedül, tağayyür, televün olabilir yani. Farklılıklar bilemeyiz. İlahi tecellilere göre farklı duyuşlar olabilir. Fakat insanoğlunda olduğu gibi böyle alayiliğinden esveli safirine kadar ya gelgitlere açık veya da terakki ve tedenniye açık öyle bir ufuk yoktur onlardan.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 İnsanın üstünlüğü vardır. Fakat bu üstünlük potansiyel üstünlüktür. Potansiyel üstünlüğü değerlendiremeyen bir insan aklen çok gelişebilir fakat cismaniyet ve bedenin tesirinde kaldığı sürece hayvaniyetten çıkamamış, cismaniyeti bırakamamış, kalp ve ruhun derece hayatın yükselememiş demektir. Dolayısıyla o bir darlık içindedir böyle bir insan. Şimdi böyle bir darlık bu meselenin bir yanı yani. Darlık nedir, genişlik nedir yani?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 Rüyamda görmüşümdür. Kendi masavi bedi içinde gördüm onlarla beraber. Ben kendi dünyamı yaşıyorum diyorum. Hayret ben bu kadar zaman sonra geldiğim halde ne işim var bunların içinde diyorum. Şimdi insan inancı ile öyle bir ufka ulaşır ki hakikaten onları düşünürken, tasvir ederken onların içinde kendisini görür. Hatta destanlaştırdığı bir kahramanlığı anlatırken kendini onun yerine koyabilir. Hatta Halide ve Yahut'ta Hamza'ya kılıç vurdururken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 Yok olduklarında da öyle cennet saraylarına gideceklerini tayin ediyor düşünüyorlarsa şayet onlar saadet insanları. Onlar mutlu insanlardır. Bir yani bu yönüyle bir mutluluk çağıydı o çağ. Şimdi böyle bir insan bıçaklansa bile, kellese alınsa bile, kellemin alındığı yerde bir kapı aralanacak. Ben oradan öbür tarafa gideceğim yani. Tıpkı Şeyit gibi gideceğim diyor. Bir ikincisi de esas insanın böyle saadetine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 Mülakat ne zaman? İnne asarlıkarıza, bazı alıçta, ve Allah Teâlâ benim bu sevgili kulum bana beni görecek şekilde ne zaman mülakat olacak? Der. Allah Teâlâ sana öyle bakar. Benim kulum der o. Benim kulumu gördünüz mü der melekleri? Benim bir kulum var, benzetmek olmasın.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 Konuştuğunuzu, düşündüğünüz şeyleri diyor, hissettim diyor. Eve bir teveccüh buyuruyor. Kendi teveccühünü alıyor onların kalplerinden. bir bile işlerin her şeyi siliniyor. Hazret, onların içindeki o müritlerden bir haline geliyor. Sonra meseleyi iade ediyor, yediye dönüyor. Anladınız mı diyor, teveccüh kimdenmiş, siz kendinizden zannediyordunuz. Şimdi bu meseleyi Zat-ı Ülu'yete nispet ederek alabilirsiniz. Siz delice Allah'ı seviyorsanız, matlub o, o demiyor mu? Nam sadakta e cami huvel matlu, huvel maksud huvel mahvud. Siz hep öyle diyor, onun için hakikaten bir dil mecnun gibi yaşıyorsanız, o olmazsa hayatı ben? Diyebiliyorsanız, bilmelisiniz ki nezri üluhiyeti o kıymete ait'siniz. Ve sizde bir donukluk, bir yokluk, bir kuraklık var yaşanıyorsa şayet,